geçtiğini gördü, Medine'ye gelince bunu Hazreti Peygamber'e anlattı, Hazreti Peygamber ona evlenme teklif etti, fakat kendisinin Resulullah'a layık olmadığını ileri sürerek, hayır, beni dilediğin bir kimseyle evlendir, dedi, Hazreti Peygamber onu Zeyd'le evlendirdi ve kendisine 30 ölçe kurma verilmesini emretti ve onlara, siz daima bundan yiyiniz, fakat onu hiçbir zaman ölçmeyiniz, buyurdu, Ümmü Şerik'in yanında bir tulum da yağ vardı, Hazreti Peygamber'e hediye olarak getirmişti, kariye